Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı'a hoş geldiniz. Günaydın. Ee, çok sevdiğim bir yazarın e, yeni bir kitabıyla e, kitabından söz etmek istiyorum. Neil Gaiman e, takip ettiğim yazarların başında geliyor. Onun Tudem yayınlarından çıkan Babam Süt Peşinde adlı kitabını biraz anlatacağım. E, Scottie, Scottie Young tarafından e, resimlenmiş kitap ve Türkçe'ye Niran Elçi tarafından çevrilmiş. Ee, Neil Gaiman'ın önce şunu söylemem lazım. Ee, babalarla ilgili e, ciddi bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Daha önce başka bir kitabı da var. Yani Türkçe çevrilmemiş bir kitabı var. Ee, bu kitapta da e, işte kahramanlardan bir tanesi babasını iki Japon balığıyla değiştiriyor. Oradaki baba da e, biraz ilgisiz, gazeteye gömülmüş çocuklarıyla hani sorumluluklarını yerine getirmektense gazete okumaya devam eden baba gibi bir şey. Bu kitapta da babam süt peşinde de Benzer bir model var. Bu böyle e, tekrar eden bir baba e, figürü sanki kendini mi yazıyor acaba diye sordurtuyor insana. Kitabımızın başında e, bir anne var. E, anne bir seyahate çıkacak işte e, bir şekilde bir işle ilgili bir e, geziye çıkacak. Ve e, bu nedenle e, evi çocuklara ve çocukları ve evi babaya teslim ediyor. Ee, ve gidiyor. İşte bütün yemeklerini vesaireleri hazırlamış, işte hepsini paketlemiş, ayrı ayrı her gün için yani yemekler hazır dolapta duruyor, yani sadece ısıtmaları gerekecek vesaire. Ee, bu arada baba bütün bunu konuşma yapılırken böyle şey bir anne var, hani otoriter, sinirli, hani kıl bir tip yani belli. Planlı programlı zaten her tabii, şeyi hazır olmuş. Her şey muntazam bir tip yani. Baba da saç baş dağını kendini yine gazeteye vermiş, ee, işte böyle. Peki, pek orada değildi gireyim. yani evet hani gitsin de rahatlayayım gibi bakıyoruz. <gülüyor> tabii biraz. tabii öyle bir e, tip yani ve yine burada Japon balığı besleyeceğiz falan hani ha. Japon balığı göndermesi de var yine. Evet. O kitapta da bu arada e, yani bu demin söz ettiğim adını hatırlayamadığım e, ve Türkçe çevrilmemiş olan kitapta da aslında çocuğuyla arasına geçen bir şeyden yola çıkarak yazmış zaten. Evet. Bunda da benzer bir durum olabilir dolayısıyla. Web sitesinde yazmıştık bu arada. <gülüyor> ha, evet aslında aratırsanız bulabilirsiniz. Kitabı adını orada. hatırlayamıyor olmam gol oldu gerçi de neyse. Ee, neyse işte sonra yatıyorlar uyuyorlar işte o akşam geçiyor bir şekilde. Ertesi sabah iki çocuk işte bir erkek bir kız çocuk uyanıyorlar ee, ve kahvaltı edecekler işte gevrek yiyecekler sabah kahvaltılık gevrek yiyecekler. Ama dolapta portakal suyu var fakat süt yok. Bu arada anneleri de sütü hatırlatmıştı babalarına gitmeden önce. Ee, baba kalkıyor işte kahvesini içecek ama sütlü kahve içiyor adam fakat süt yok. Yani bu ciddi bir durum. Çocuklar ee, işte bir şey mi bu arada girmenin yasak olduğu bir ee, şey var. E, tuvalet var falan işte çok darmadağınık bir ortam var yani bu arada görsellerde. Scottie yangın çizimlerinde. Evet. İşte gevrek yemek için bekliyorlar çocuklar çünkü babaları süt almaya gidiyor. Ve dönmüyor bir türlü. Ee, i̇şte bu macera bundan sonra başlıyor. Çocuklar bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar ve sonunda babaları geri dönüyor. Kaç saat sonra? Bayağı bir zaman sonra. Sütle geri dönüyor diyorlarken yani neredeydin? Hani bu kadar zaman? Babası da diyor ki ya işte sormayın çocuklar diyor ben diyor süt almaya çıktım. Sonra diyor böyle tam kapının önünde bum bum bum bir ses duymaya başladım. Aa bir baktım bir uçan daire sen gönder ışığını al beni içeri. <gülüyor> bir hikaye böyle başlıyor ve garip işte böyle şey topak topak yaratıklar bu şeyler. Söyle adını. Uzaylılar ve kocaman bir uçan daireleri var ve ee, i̇şte diyorlar ki e, seni işte türünün temsilcisi olarak aldık dünyayı bize teslim et yeniden dekore edeceğiz yeniden tasarlayacağız <gülüyor> diye bir e, şey yapıyorlar işte buna söylüyor falan bu da diyor ki ya ben benim karar becim, ayrıca benim çocuklarıma süt götürmem lazım bir zahmet beni hani bırakın falan bu arada bırakmıyorlar itişme kakışma falan bir acil çıkış kapısı var üzerinde ne olursa olsun kesinlikle açma baksana diyorum filan yazan bir kapı tabii ki orayı açıp oradan kaçıyor baba ve e, uzaylar da onu uyarıyorlar aslında sakın açma onu uzay zaman sürekli içeri girer falan gibi bir laf söylüyorlar yani böyle, hani <gülüyor> ne demek o. fakat açıp atlayınca oraya solucan deliyimmiş artık bir şey işte bilmiyoruz onu e, düşmeye başlıyor ama süt şişesini de bırakmıyor elinde sıkı sıkı tutuyor çok sorumluluk sahibi bir baba. bir baba düşmeye başlıyor ve bakıyor aşağıda deniz var düşüyor düşüyor düşüyor e, şeye e, işte denize düşüyor ve bir ses duyuyor bu ne diyor balık Deniz, deniz kızları değiştim bu ne ya bu acayip falan ne korsan gemisi hmm. korsanlar bunu alıyorlar işte e, sütünü falan gösteriyor bu bilmem bir tane kadın korsan kaptan ondan sonra e, hani bunu inanmıyorlar bunun hikayesine süt götürmem lazım çocuklara falan hikayesine inanmıyorlar ve e, işte bunu şey e, denize atmaya karar veriyorlar. Bu arada ha. korsanın kıyafeti yani oradaki çizime görüp de merak ettim. Gerçekten zamanda bir sıçrama Daha ne sıçramalar, yani. ne şişe sıçramalar, neler neler, ne sıçramalar. <gülüyor> Hiç yani onun öyle hesabını tutamayız yani onun. Ee, şişe hep yanında ama. Şişe hep yanında. Hatta daha neler olacak arada yani. Hani kuantum muantum falan hep oralardayız <gülüyor> yani. Ee, hani Terry Pratchett'dan el almış gibi Neil <gülüyor> Gaiman bu kitaptan. Zaten çok sever. Çok evet, yakın arkadaşlardı. Ee, ...işte e, şeyi... Şöyle, bir e, ...İspanyol altını... E, ...mesela... E, şey ...meselesi var burada. E, is, korsanlar buna bir İspanyol altını veriyorlar. Gel bizim maceralarımıza katıl diyorlar. <gülüyor> Bu da e, yok diyor... ...olmaz ben çocuklarıma süt götürmek zorundayım. E, hani şey yapıyorsun... ...o zaman ölmelisin falan filan... ...hani oraya geliyor mesele. Bunu bir kalasta yürütüyorlar. İşte köpek balıkları ve... ...ne hikmetse piranalar var. Yani pirana tatlı suda yürüyor... ...çocukları da uyanık olduğu için... Sözünü kesiyorlar bir dakika ya planlar tatlı suda yaşar ne alaka falan diyorlar. O da ha dur o başka bir hikayedir falan diye oayı Sonra tekrar işte e, dönüyor kalasının ucuna kadar yürümüşken e, bir ip merdiven bunun omzuna çarpıyor. Yukarıdan böyle davuğu diye bir ses tutun merdivene haydi oğlum falan diye bunu <gülüyor> tutunuyor bu da tabii kaçacak yani korsanlardan köpek balıklarına yem olmak yerine tutunuyor epey yukarı çıkıyor. Ee, ve bir bakıyor sen bir stegozarussun diyor. <gülüyor> Çünkü bir tane balona tırmanmıştır. Hani sepetli bir balon. Balonun, e, balonu bir tane stegozarussun kullanıyor. Bu da deyince hani, sen bir stegozarussun diye. Yo ben bir mucidim diye yanıt alıyor. <gülüyor> Tabii. Ee, ve içinde yolculuk ettiğimiz şeyi ben icat ettim. Ona Profesör Stegg'in kişi taşıyıcı uçar küresi adını verdim. Falan. Yani uçan şey, balonu. E, ben de balon diyorum diyor baba. <gülüyor> Böyle diyaloglar var sürekli komik. İşte e, ve şu anda 150 milyon yıl gelecekteyiz. Mesela böyle bir laf var. Stegosaurus icatlarını yapmış. Ha. Profesör Stegg yani. Ve e, şu anda 150 milyon yıl gelecekteymiş. Kendi hmm. hesabına göre tutarlı. Bu da diyor ki yo olur mu diyor. Yaklaşık 300 yıl önce geçmişte olmamız lazım. <gülüyor> Çok güzel bir hesap değil mi bu? Çok karışık. <gülüyor> Çok güzel işte. Sonra şey diye soruyor Stegosaurus. Sert kıllı ıslak beyaz çıtırdak sever misin? Ne? Sert kıllı ıslak, beyaz, Islak, ıslak be, be, beyaz çıtırdak sever misin diye soruyor. Neymiş Baba yani? da diyor ki Hindistan cevizi mi yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ilk o isim vermiş Güya. Stregozarus isim vermiş Güya falan. Neyse ve bir zaman makinesine sahipmiş balonun içinde. Böyle kartondan ama üzerine değerli taşlar yakut, safir filan yapıştırılmış. Telle filan bağlanmış. <gülüyor> bir, bir de kırmızı bir düğme var. İşte onu e, gösteriyor falan. Sonra sütten bahsediyorlar. İşte çocuklarıma süt götürmem lazım falan filan. İşte e, ve ondan sonra bir şekilde e, bir kırmızı düğme var orada. Sütünü tutuyor elinde. Ve gidip o kırmızı düğmeye var. Araları ben atlıyorum çünkü çok komik diyaloglar ve durumlar var. Hani her şeyi anlatmış da olmayayım. Ana çerçeveyi anlatıyorum. İşte kırmızı düğmeye basınca e, bir yanardağın dibindeki bir yere... ...geliyorlar, iniş yapıyorlar, bir platform gibi bir şey var. Böyle yamyam kılıklı bir sürü e, kişi ve pat böyle bir tane de yanardağ tanrısı var oradan. E, sonra bu yanardağ tanrısı ve bu yamyam kılıklı insanlarla ciddi bir macera yaşıyorlar. Hayır, Aslında bunların... Artıklar çok güzel tabii bunlara harika. Evet, şimdi burada işte olayların asıl karıştığı yerler başlıyor. E, burada bazı davranışları var e, bizim Babayla Stegosaurus'un. E, bunu görür görmez bu yamyamlar... Ooo işte süt falan sütü gösteriyor o böyle. Amanın süt falan deyip böyle şey yapıyor. Eğiliyorlar. <gülüyor> Bunlar önce seviniyorlar hani bizi Tanrı mı sandılar falan diye. Hayır yani daha önce böyle bir vahiy gelmiş bunların büyücüsüne. Böyle yukarıdan bulutların arasından bir ses. Biraz sonra biri gelecek sana süt gösterecek. O zaman onlar onlara size kurbanla falan bir şeyler demiş yani. <gülüyor> Bunlar da yaşasın kurbanlar geldi falan diye seviniyorlar. İşte buradan burada ki garipliği fark etmişsindir herhalde. O vahiy nereden geldi ee? yani. Geldik. Bütün bu kuantumda zaman, mekan, solucan deliği, hede hede bütün onlara geldik yani. Baba hepsini uyduruyor bunu. <gülüyor> Sen onu söyle bana. <gülüyor> Neyse bu arada işte. Bu babaya e, güvenmiyorum. Şeyde e, bu Yanardağ tanrısının tek bir gözü var. O gözde kocaman bir yakut. Onu da alması gerekiyormuş zaman makinesi için. İşte onun peşine düşüyor. Onu alınca ama Yanardağ patlıyor. Yanardağ patlıyor Oo. bilmem ne burada Bu diyor çağdalar? ki. Hangi çağdalar? Hangi çağda değiller ki? <gülüyor> Ee, bu arada kızı diyor ki ya bu hikayede hiç midilli yok mu? Ben midillileri çok severim diyor. <gülüyor> Hikayenin arasına Bak işte girip. babanın uydurduğundan o da emin. Ve hemen e, bunlar tekrar bir yolculuk yapıyorlar. Tam böyle işte sütü kaybediyor. Süt bir kere elinden bir düşüyor. Süt elinden düşünce onu geri alması gerekecek. Bu arada midilliler hikayeye nasıl girecek? Bütün bunlar için bir formül lazım. Ve bir şekilde hem sütü yanardan kenarına düşürdüğü için hem hikayeyi midillileri katması gerektiği için <gülüyor> e, birdenbire hikayede işte bir şeyler olmaya başlıyor. Buraları atlı, atlıyorum anlatmıyorum. Ve sonunda biz e, öyle bir sahne oluyor ki şimdi bizim baba elinde sütle şeyde duruyor e, balonda yine yükselmişler falan. <gülüyor> O sırada böyle bir şey açılıyor. Sanki havada bir yırtık oluyor filan. Oradan bir elezor, 15 dakika süt ihtiyacın var. Sonra açıkların gibi sütü alıyor. <gülüyor> o demin ki yukarıdan gelen ses de bu değil mi? Sonra 15 dakika sonra o süt geri geliyor o delikten zaten falan. Yani gerçekten de. Neler <gülüyor> oluyor Allah'ım? Çok karışık. Çok kırışık. eğlenceli. Acayip eğlenceli. Ve bu arada işte bir kara delikten falan geçiyorlar. <gülüyor> yani bunlar da oluyor. Ve vampirlerin ülkesine başka yani paralel evren... Hani o da var eksik değil. Paralel evrende işte vampirlerin ülkesine e, gidiyoruz. Böyle dişlek dişlek konuşan vampirler var yani. E, biz vampiriz. Bu da ne diyor? Sizler kimsiniz? Biz cevap verin yoksa sizi keseriz. Yani diye konuşan <gülüyor> vampirler var işte. De kendilerini tanıtıyorlar, bilmem ne falan. Sesimler müthiş ya. Tabi yani Scotty'yan gerçekten müthiş. Burada işte sütün geri geldiği sahneyi görüyorsun. <gülüyor> ee, kara delikten. Ondan sonra işte bu e, vampir mesela kız yakışıklı ve hani anlayışlı bir var bence iyi vampirler de olmalıydı dedi kardeşim özlemle iyi yakışıklı yanlış anlaşılmış vampirler diye <gülüyor> böyle bir beklentisi var kızım mesela e, ama hani hikaye tam da onun istediği gibi gitmiyor tabi sonra derken ee, i̇şte bu hikaye gelişiyor gelişiyor. İşte uzaylılar, vampirler, yamyanlar, Flamingolar. Onun... Evet flamingolar. Bu mesela burada gördüğün sahne bunu kitabı alıp bakmanız gerekiyor. Anlatabilmem çok mümkün değil. Uzaylıların yapmak istediği dünyayı yeni dekorasyon bu. <gülüyor> mesela Eyfel Kulesi e, şey olacakmış mesela turistik yerlerini yok edip dünyanın üzerine o yerlerin resimleri olan süs tabakları asmak istiyorlar. <gülüyor> Mesela Paris'in üstüne Eyfel'i yok edip bir tane Eyfel resmi olan devasa bir süs tabağı asacaklarmış. Sebep? Böyle dekoreydi. Yanlışmış dünyanın dekorasyonu. Yani bu çirkinmiş Bakış bu haliyle. Bakış işte tabii. <gülüyor> diyorsun ama <gülüyor> Neyse. Ondan sonra işte bu eee Hikayeler işte korsanlar vesaire bütün her şey bir... Olabilecek bir her geliyor. şey var yani bu evet, hikayede. Evet yani şimdi bu hikayenin e, tamam böyle ve sonunda evet çocuklar sütlerine de kavuşuyorlar. Ve baba gazetesini oturup okuyor yani sonunda iyi bitiyor. Ve ben bu arada da kitabın ortasına kadar falan anlattım. Çok kalın bir kitap olmadığı halde bu kadar yoğun. E, şunu düşündüm kitabı okuyunca. Yani Neil Gaiman'ın canı sıkıldığı ya da mesela paraya sıkıştığı bir dönemde... Demiş ki çocuklar ne seviyor? Vampir, midilli... Uzaylı, korsan. dinozor, korsan, yanardağda olur oradan o patlasın. Terry de arkadaşım zaten bir kuantumdu, paralel evlendi, bir şeyler ortaya karışık yapayım deyip bu kitabı yazmış sanki. <gülüyor> Ve müthiş yani hepsini bir araya getirmek için de çok iyi formüller bulmuş. Yani bütün hikaye toplamda devasa bir e, şey gibi hani fizik formülleri kitabı yapsan o, bu kadar eğlenceli olmazdı. Bu çok eğlenceli bir formül <gülüyor> kitabı. <gülüyor> <Tabii. gibi. gülüyor> e, resimleri de çok güzel. Hikayenin akışı vesaire her şey çok güzel. Ee, çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli yani o kadar uzun uzun konuşasım var ki bu kitap hakkında ama susup bir müzik arası verelim evet. ve müzik Sus. arası vermeden önce de. Sus ve kitabı bana ver hemen. Ee, kitabı armağan edeceğimizi istersen <gülüyor> duyuralım önce. Neil Gaiman'ın yazdığı ve Scott yangın resimlediği Babam Süt Peşinde. İran Elçin'in Türkçesiyle Tudem yayınlarından yayın grubundan çıktı bu kitap. Bunu Bir Dolap Kitap'ta band kaydını yayınladığımızda armağan edeceğiz. Sayfaya yorum bırakan bir kişiye çekilişle. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Biraz sonra birlikteyiz tekrar. Müzik <gülüyor> A de manga e de jasmim Muita fita do bom fim aqui no meu jardim Caro fica de marfim afastando que é ruim Respirar ter aqui no meu jardim Rocha. Bir gün. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Farklı Ama Aynı adlı bir resimli kitapla devam ediyor. Feridun Oral'ın yazıp resimlediği e, kitap bu Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İlk bölümde çok hareketli, e, fantastik bir kitaptan bahsetmiştim. Şimdi e, sakinleşiyoruz. sakinleşiyoruz. Evet çok böyle e, pastoral, sakin, huzurlu bir kitap var elimde bir keçinin öykü, keçi ve çobanın öyküsünü anlatıyor bir yandan da engelli olmak hmm. meselesine değiniyor bu kitap bir keçi çobanı var i̇şte keçileriyle bir ormanda daha eteklerinde hmm. yaşayan günün birinde sürüye yeni bir oğlak katılıyor ama ön bacakları tutmuyor ah, evet. ee... oğlağı kuzu diye sevmiş evet. neyse <gülüyor> ama işte hani genelde bu gibi durumlarda hayvanlar yavrularını terk ederler ya doğal evet. ayıklanma denilen şey e, ama çoban terk etmiyor tabi alıyor e, oğla kucağına hatta heybesine koyuyor onu böyle e, bağlayıp götürüyor işte ona e, iyi bakıyor işte büyütüyor ama yürüyemiyor bir köşede hep oturuyor hareket evet. edemiyor çünkü öndeki iki bacağı tutmuyor ee, bir sahne var böyle, çok hoşuma gidiyor çobanın kaval çaldığı bir sahne ee, keçiler toplanmışlar etrafına oğlak uzakta ağacın gölgesinde yatıyor diğer sayfada e, çok böyle pastel tonlarda hmm. oğlan koşup sektiğini görüyoruz o oğlan e, düşüymüş bu bu arada yarısı siyah yarısı beyaz hmm. bu hayvanın Tabi bu da baştan sona belirli bir durum aslında. Evet yani, yani ortadan ve çizgiyle evet. ayrılmış gibi. Ee, bir gün aklına bir şey geliyor çobanın yere çubuğuyla bir şeyler çizmeye başlıyor. Böyle üç teker çiziyor önce Hı -hı. bir tane keçi resmi var. Sonra tekerlekli böyle bir alet yani bir şeyler Hı -hı. tasarlıyor ve e, keçi için bir yürüteç diyelim. Tekerlekli İki. iskemlenin. Keçi versiyonu. Evet yani bisiklete bindirdi diyor. Yani üç tekerle benziyor ama işte özel onun bacaklarını geçire, geçirebileceği bir şeyler var. Keçiyi onu oturtuyor. Keçi ilk başta yadırgıyor falan ama ilk defa adım atıyor. Arka ayaklarını kullanmayı öğreniyor. Ve çok seviniyor. Bir süre sonra da alışıyor. Diğer keçilerle birlikte koşup oynamaya başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. Büyüyor. Bir eş seçiyor kendine diğer keçilerden onu dışlamıyorlar hmm. uyum sağlıyor buna yeni hayatına ve anne oluyor yetişkin bir keçi olduğunda da anne oluyor yavrulardan biri siyah bir hmm. beyaz ve şey bu şekilde bitiyor yani oradan oraya sıçrayıp zıplıyorlardı annelerinden farklı ama aynıydılar diye hmm. bitiriyor çok yalın güzel bir hikaye bu ve verdiği, yani altta anlattığı e, engelli olma, farklı olma meselesi de çok güzel yedirilmiş kitaba bence. E, Ferdun Oral'ın resimlerini zaten seviyorum. Yani bu doğa tasvirleri gerçekten Hı -hı. böyle e, huzurlu bir his verir bana kitaplarında. E, burada da bütün o e, doğanın sakinliği, çobanın, yani bir Haydi eksik yani, evet, evet, yani. O da çok hareketli gelirdi. <gülüyor> Haydi'nin yaşadığı dağlara benziyor gerçekten de. Ama e, hayvanlar yani bir sürü farklı hayvan. Sadece keçi sürüsü yok evet, burada. Evet saksa görüyorum mesela. E, bir yandan evet bir sürü başka hayvan da görüyoruz. İşte çoban köpeği var çiftlik sahnesinde ara ara çiftlik hayvanlarını da görüyoruz. E, keçinin ilk tekerleğin, tekerleklerine alıştıktan sonraki Yamaçtan aşağı gidiş sahnesi var. Mesela en sevdiğim resimlerden biri Hı. bu. Ee, yukarıdaki kırlangıç uçuyor. Ve keçinin arkasında böyle sırayla dizilmiş diğer hayvanları görüyoruz. İşte keçiler arada bir kirpi, bir saksan, bilmediğim başka bir kuş Hı. var, bir sincap var, kaz var. Ee, burada bir koyun var falan. Ve e, keçi sırtına başka daha küçük bir yavruyu Hı. almış. Evet. Birlikte gidiyorlar yani çocuk gibi gerçekten evet, evet. iki çocuk oyun oynuyormuş gibi görüyorsun ee, bakması güzel üstüne konuşması güzel bir kitap yani şu önemli bence hani bu, bu tür kitapları e, bu, kon, bu konuları ele alan kitapları bedensel ya da işte e, zihinsel farklılıkları ele alan e, kitapları incelerken e, şuna bakmamız gerektiğine inanıyorum eğer e, acındırma duygusu, acıma duygusu vesaire gibi şeyler üzerinden hareket ediyorsa gerçekliği kirletecek biçimde yani hareket ediyorsa uh -huh. o zaman bir problem var demektir. O zaman o doğru Ayrı bir kitap. Ayrı tutuyorsun o zaman. O, çünkü. o doğru bir kitap değil. Evet, o öteki demek. Evet. Yani o doğru bir şey değil. Burada yapılansa dünyalı derginin üçüncü sayısı mıydı hatırlamıyorum. Simto Alev sosyal medyada Simto evet. diyebilir. Onunla yaptığımız bir foto röportaj vardı ve o foto röportajda Simton'un söylediği çok basit bir şey var. Yani ben işte engeller haftası falan yapıp böyle farkındalık yaratalım bilmem ne, bu zırvalara inanmıyorum. Benim istediğim herkes gibi otobüse binebilmek, herkes gibi gezebilmek, sokaklarda kaldırımlardan geçebilmek, herkes gibi metroya binebilmek, bir yerde oturup arkadaşımla, eşimle, dostumla yemek mi yeme Yani ben farkındalık değil sıradanlık istiyorum evet. demişti. Bu kitapta karşımıza çıkan durum da bu aslında. Yani onun bu keçi için engel olan şeyi ortadan kaldırıp, onu diğerleriyle benzer koşullarda yaşayabilir hale getirmekten evet. bahsediyoruz. Yani mesela kaldırımı düzeltmek gerekiyor. Evet, bir çözüm ürettiğin gibi. anda aslında evet. farklar ortadan kalkıyor işte. Kitabın adı da farklı ama aynı. Kitabın son cümlesi de işte yavrular annelerinden farklı ama aynıydılar. Çünkü anne için bir düzenek kurduğu zaman Hı -hı. çoban diğer keçilerden bir farkı kalmıyor aslında. O da diğerleri ne yapıyorsa... Onu yaparak hayatını normal bir keçi gibi sürdürmeye devam etmiş. Ee, son olarak kitabın iç kapaklarındaki görsellerle bitireyim. Hmm. Ee, i̇lk ön kapak içinde çobanın ayak izlerini görüyoruz. Yanında keçinin ayak izleri ve iki taraftan ayak izlerini kuşatan birer çizgi var. Ama yani şu ayrıntıyı söylemek keçinin lazım. Keçinin ayakları keçi... ve tekerleklerin izleri. Keçinin iki ayak izini evet. görüyoruz. Arkasındaysa... ise Dört değil. Çobanın izi yok artık büyük bir keçinin izleri ve çizgileriyle iki yanında küçük, küçük izler. e, oğlakların izleriyle bitirmiş. Yani başta sonunda da böyle sözsüz bir e, küçük mini öykü var orada o da hoşuma ya gidiyor. Da Feridun Oral'ın yazdığı resimlediği farklı ama aynı yapı kredi yayınlarından çıkmış bir resimli kitap. E, ve böylece programın sonuna evet, geldik. Bu hafta da bitti gelecek hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesruanlar: Bağman Soy ve Yıldıray Karakeç. <gülüyor> dostu sizin okulu sundu